Afektif Pass Hazırlayan ve sunanlar Volkan Ağır ve Utku Göker Küçük Her şey sermaye için sevgilim Bir yıldıza laf atmakmış Benimmişim Kapıları, pazarları satmışlar meleğim her pazar kalbinde azar azar. Çünkü serbest bir pazar her şeyi bozar. Çünkü denizsiz martılar bir deniz arar. Her pazar kalbinde pazar azar. Yandım ben. Variz sen kendini kurtar Yürümse biraz acılar kiraz Bizde hep yaz Bir Kirazdan küpe sallanır bize Ayaz ayaz Bir Başka dünya mümkün müdür meneyim? Bu ay bitti gece oldu Bir ay daha var bu dünyada aşıklardan çok acıkanlar var Yanımda yaşama sevinçli sandviçler var Çünkü serbest bir pazar her şeyi bozar Çünkü denizsiz martılar bir deniz arar Bu azar azar yandım ben bari sen kendini kurtar gülümse biraz acılar kiraz bizde hep yaz kirazdan küpe sallanır bize ayaz ayaz Hepinize iyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Açık Dergi'nin spor köşesi Efektif Bas'a hoş geldiniz. Ben Volkan. Bu programda sizlere her zaman sporun güzel yönlerini aktarmaya çalıştık, çabaladık. Kötü bulduğumuz yönlerini eleştirdik. Değişmesi gerektiğini düşündüğümüz yönlerini sürekli dile getirdik. Kimi zamanda dilimiz döndüğünce çözüm önerileri ürettik, sunduk. Bugün hepsinin tükendiği noktaya bir kez daha geldik. Bugünkü programa hazırlanma aşamasında Program arkadaşım Utku'yla gündem hazırlarken programımızın isim babası Dünya Futbolu'na yön veren ve Manchester United'daki 27 toplamda ise 39 yıllık teknik direktörlük kariyerine son veren Alex Ferguson'a metiyeler hazırlamıştık. Türkiye futbol tarihinin en önemli maçlarının oynandığı futbol tarihinde adı Mitatpaşa Paşa, Şeref Bey ya da İnönü Stadı olarak geçen Mabed'deki anıları canlandırmak istemiştik. Ekonomik krizdeki Olympiakos basketbol takımının üst üste 2. Euro Lik zaferini şereflendirmek, Bursa Spor'un geçen hafta içi vefat eden efsane başkanı İbrahim Yazıcı'ya saygı duruşunda bulunmak istemiştik. En çok da bizde olmayan bir kültür örneğini sergileyen Süper Lig'e çıkmayı garantilemiş Çaykur Rizespor alkışlayan 1461 Trabzonspor oyuncularını yine aynı ligi şampiyon bitiren Kayseri Erciyes Spor oyuncularını alkışlayan Şanlıurfa Spor oyuncularını övmek arzusundaydık. Ancak Cumartesi günü Reyhanlı'da yaşanan patlama, ardından her ay en az iki kez gittikleri ve her gün önünden geçtikleri stadyumlarına veda etmek üzere Beşiktaş Çarşı'da bir araya gelmiş taraftarlara uygulanan polis şiddeti fenerbahçe galatasaray derbisi öncesinde Mecdiyeköy Metrobüs durağında Fenerbahçe forması giydiği için dövülen, atkısı alınan arkadaşıma yapılanlar Kadıköy'de oynanan maçta futbolun önüne geçen centilmenlik dışı davranışlar, maç içinde tribünde yaşanan ırkçılık, maç sonrası metrobüs durağında Galatasaray formalıların Fenerbahçe formalı Burak Yıldırım'ı öldürmesi, maç sonrası Kadıköy'de kalp krizine yenik düşen 41 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Hamza Atıcı'nın ölümü, PTT 1. Lig'de küme düşen Göztepe'nin maçının ardından tribünlerde çıkan olaylar, Yaralananlar, baygınlık geçirenler, sonrasında ise kulüp binasına saldıranlar. Bu yaşananlar konuşmak istediğimiz sporun tüm güzelliklerinin önüne geçtiler. Ne iktiler ne de son. Bir cinayeti bütün ayrıntılarıyla izledikten sonra yaşamınız eskisi gibi kalamaz. Hele bu cinayet bir futbol karşılaşmasının sonrasında gerçekleşmişse siz farkına varmasanız da futbol tutkunuz bu başkalaşmadan payını fazlasıyla alır. Birkaç adım ötenizde birkaç dakikada olup biten dehşetengiz bir şiddet gösterisi insanlığınızdan utandırır. Duyduğunuz çaresizlik tüm kainatı sarsacak derecede uçsuzdur. 1991 yılının Aralık ayında Beşiktaşlı mühendis Oktay Akdemir'in bir grup Galatasaraylı tarafından maç çıkışı öldürülmesi sonrası olayın tek tanığı yazar Barış Tut bu sözlerle anlatıyordu hissettiklerini maç çıkışı çatışmak için anlaşan iki takım taraftarından habersiz Şişli'de otobüs bekleyen mühendis Oktay öldürüldüğünde 30 yaşındaydı. 2004 yılında bir lise öğrencisi takımını izlemeye İnen stadına gelmişti. Tribünde çıkan anlaşmazlık sonrası bıçaklanan Cihat Aktaş hayata gözlerini yumduğunda 16 yaşındaydı. 2013 yılında ise sonucu önemsiz bir Galatasaray-Fenerbahçe maçında Burak Yıldırım isimli genç son kurban oldu. Suçu ötekilerden farklı renklere gönül vermesiydi. Fanatikler futbol kulüplerinin kendileri için var olduğunu, mücadele ettiğini zanneder. Bunun bilincindeki futbol fanatiği sevdiği renkler uğruna her şeyi yapmaya hazırdır. Ancak sevilen takımın taraftarını her şeyin önüne koyması komple bir yalandır. Yayın ve reklam gelirleri, kombine bilet fiyatları, bahis rakamları bir futbol taraftarından daha çok şey anlatır futbol kulüplerine. Tepedekiler kendi çıkarları için kitleleri yönlendirmeye, onları yalancı sevdalarla avutmaya devam ettiği sürece tribün terörü her renkten atkıya kan bulaştırmaya devam edecek. Daha önce olduğu gibi bugün de yaşanan şiddet olayları birkaç kendini bilmeze indirgenecek ve o kendini bilmezler yakalanınca da uygulanmadığına birçok kez şahit olduğumuz sporda şiddeti ve düzensizliği önleme yasası uygulanmış gibi gösterilecek. Kulüpler başsağlığı metinleri yayınladıktan sonra seneye yine ilk fırsatta kendi benliklerinin esas nedeni olan şiddetin varlığını sürdürülebilir kılmak için popülist açıklamalar yapmaya devam edecekler. Burak Yıldırım'ın ve Burak Yıldırım gibi bir hiç yolunda canını verenlerin ölümünden Başbakan, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İl Spor Müdürlükleri, Emniyet Müdürlükleri, Türkiye Futbol Federasyonu, ...ve tüm spor kulüplerinin yönetim kurullarını sorumlu tutuyoruz. Bulundukları makamlarda servetlerine servet katmak için değil... ...sorumlu oldukları alanları düzenlemek için oturduklarını hatırlatıyoruz. Bugünkü programımız Endüstriyel Futbol'un çarkında can vermiş... ...ve can vermeye devam edecek 19 yaşındaki Burak ve Buraklara ithaf edilmiştir. Bu hafta Anneler Günü'ydü ayrıca. Spor sahalarında Anneler Günü vesilesiyle yapılmış güzel jestler de vardı... Bunları da dile getirmek istemiştik. Bu güzelliklere pek vakit ayıramasak da annelerimize tüm sevgi ve saygılarımızı göndermemize engel değil bu yaşananlar. Tüm annelerin Anneler Günü'nü en çok da ölümleri devlet tarafından gizlenen evlatlarının cansız da olsa Bedinli 424 haftadır Galatasaray Meydanı'nda bekleyen Cumartesi Annelerinin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Ben Volkan ve program arkadaşım Utku Göker Küçük adına Hepinize iyi akşamlar. Benim annem pazartesi, nemlikte bir çay tanesi Benim sallı salı günü, ya hüzün ya düğün tüllü Benim annem bir çarşamba, görmezsen de sen al danıma Benim annem Cumartesi, elinde soğmuş bir resim. Benim annem Cumartesi, esas olarak kek kesi. Benim annem Cumartesi, benim annem Cumartesi. Kuyuları da bul beni Bul beni bir sahilde çıplak Bir işkence gemisinde elektrikle ayık Bir kışla da kayıp anne bir sokak başında isimsiz yüzsüz bir kimsesiz mezarında Kaybedenler kaybetti yazan mezar taşının altında bul Anne bul beni Arjantinli annelerin arasında, Plaza del Mayo'da. Anne bul beni Galatasaray meydanında. Bul beni Ramallahlı annelerin, Gazze'li annelerin. Anne bul beni Varşova gettosunda. Anne bul beni Nikon'un, Bartın'ı, İtalyan annelerinin gözlerinde. Anne bul beni, bul beni. Anne bul beni bir sokakta, akranlarım bağırırken hala. Anne bul beni bul beni bir sabah bir sabah bir sabah diyen adamın gözlerinde bul beni o sabaha kuran kadının sözlerinde anne bul beni Ahmet Kaya'nın gözlerinde anne Bir çarşamba görmesen desen aldanma Benim annem parşambayı iyi bilir işkenceyi Benim annem cumaları gezer bütün kutuları Benim annem cumartesi her bir gülde çıkar sesi Benim annem cumartesi elinde solmuş bir resim Benim annem cumartesi hesap soracak öfkesi Benim annem cumartesi benim annem cumartesi Benim annem cumartesi benim Altyazı M.K. 18 años nunca lo pensamos Anne, biz geldik. Efektif Pass Hazırlayan ve sunanlar Volkan Ağır ve Utku Göker Küçük